والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وهادينا إلى الحق وإلى صراط المستقيم ومنها إلى جنات النعيم محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ve al-i beyti'hi't tayyibin't tahirin ve sahbihi'l ghurru'l mayamila'l muhaccelin ve men tebi'ahum bi sidqin ve ihsanin ve ila din. Bugün iman dersinin 124. dersindeyiz. İmanın rükünlerindeyiz. Rükünler de nedir? Yani imanın şartleri. O da 6 şarttır. Dördüncü şertteydir. Şartlarda da attuz dördüncü dersteydir. Dördüncü şart, imanın olması olması nedir? Peygamberlere iman etmektir. Onun da bugün en son dersindeyiz. O da kaçıncı derstir? Onuncu derstir. Bundan önce dokuz tane ders işledik. Neyle ilgili? Peygamberlere iman etmek. Hatırlarsanız dedik ki peygamberlere iman etmek nedir? Şarttır, Olması olmazdır. Ama bütün peygamberlere iman etmek ne ister bizden? Genel bir iman. Bunlar Allah'ın elçileridir. Allah bunları tevhidle Allah'a sadece ibadet etsin diye gönderilmiştir. Detayları şart değil. Kimin detayına inanmamız şarttır, olması olmazdır bizim peygamber. Bizim peygamber kimdir? Muhammed'in Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü en son peygamberdir, din onunla tamamlanmıştır. Kıyamet gününe kadar bu iş böyle gidecektir. Onun için bu bu iman detaylı olacak, bu peygambere detaylı olacak. İnan, iman edeceğiz. Bu datay da nedir? Biz bunu hemen hemen e, yedi deste işledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini işledik. E, kimlik tespiti yaptık. Hayatından biraz anlattık. Bunların hepsi nedir? Detaydır. Neden detaydır? Çünkü cennetin anahtarı ona dahildir. Cennetin anahtarı nedir? La ilahe illallah. Evet. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Ama bu teç başına cenneti açmaz. Nasıl bir anahtar dişi olmasa açmaz. Her dişte özel her kapıya aittir. Cennetin de la ilahe illallah anahtarıdır. Ama dişleri olur. Dişleri nedir? Muhammeden Resulullah. Desen dişi İsa bin Meryem Resulullah Tanzade gelse açmaz. Musa ile gelse açmaz. Neyle geleceksin? Muhammeder Resulullah. Ne demektir? Yani Muhammed Allah'ın son elçisidir. Dişin şeyini o vermiştir. Demek ki la ilahe illallah Muhammed Resulullah cennetin anahtarıdır. Ne demek Resulullah? Yani Allah'ın elçisidir. Bize en son paketi o getirmiştir. O paketi uygulayarak ne olur? Anahtardır. Cennet açılır. Yoksa cennet hiç açılmaz. Ne soyla, ne parayla, ne e, mal mülkten hiçbir şeyden, saltanatla cennet açılmaz. Cennetin anahtarı sadece dişlerini yerine getireceksin. Ha, la ilahe illallah demeyen zaten o kafirdir. Ama la ilahe illallah dersen, ikrar edersen, aynen dişten anahtarı yaptıracaksın. O da nasıl olur? Muhammed'e Resulullah'ın kriterlerini uygulayacaksın. Demek ki önce iman, iman nedir? Resullara iman nedir? Bunlara biz genel iman ediyoruz peygambere, bizim peygambere iman nedir? Dataylıdır. Bu datayı biz öğrendik. Bir sorunumuz yoktur. Buna kadar bir mesele yoktur. Ama bir mesele çok önemli mesele var. Bu da çok insandan kaybolmuştur. Neden? İrca fikri bu ümmete yayıldığında bu mesele ne olmuş? Şeytanın vasıtasıyla bu mesele ikinci plana atlamış. Şeytan Uyanıktır. Muhammed'e iman etmeyin demez. Hemen biz karşı koyarız. Sen şeytansın, düşmansın. Ne yapıyor? İman edin. Ama gerekini yerine getirmeseniz de olur. İşte mürcielik budur. Yani Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği emirleri paketi uygulamasanız da olur. Yeter ki kalbinizden inanıyoruz. Evet yapacağız ama yapmasan da olur. Bu da nedir? Ameli imandan çıkartmaktır. Nurci'e. Bugüne kadar devam ediyor. Bugün de ehli i Sünnet adına bize Nurci'e akidesini işliyorlar. O da nedir? Emel sadece kalpten desen yeter. Halbücü yetmez. Sebbehe kadar kalpten ikrar et, dilinle ikrar et, emel yokysa olmaz. Ne iman İman, ehl Sünnet'e göre üç şeyden oluşur. Kalbinde itikad edeceksin, azimet azimet olacak, Dilinle onu ikrar edeceksin. Emelinle de ispat edeceksin. Bu üçünü bir araya getirdin. Sen Allah yanında müminsin. Her mümin de cennete girer. Ama Allah'ın dediği gibi mümin olacaksın cennete girersin. Yoksa ben kendi akıma göre yani eski bir kitaba göre yani eski bir şeriata göre mümin oldum. geçersiz. Nedir? <gülüyor> Muhammed Resulullah. Onun için kelime-i tevhid İslam'a, İslam'a giriş anahtarı nedir? La ilahe illallah, Muhammed'e Resulullah. Bu ne demektir? Allah'tan başka ilah yoktur, hak ilah yoktur. Diğeri hepsi batıldır. Allah'ın da Peygam Muhammed elsisidir, bize şeriat paketini getirmiş. Şeriat paketi neden oluşur? İçi şeyden. Emir, yasak. Yap, yapma. Bunları yerine getireceğiz. Eyidir. Şimdi bura bu kadar anladık. Bu mürci'e şeytanın vasıtasıyla gelmiş ümmete işlemiş. İster İbca Maturidi akidesi altında olsun, Eş'ari akidesi altında olsun, Hoşyor altında olsun, neyle gelse gelmiş ümmete işlemiştir. Amel etmesen de olur. Ama dört imamın itikadiçi dört imam da bizim için büyük imamlardılar. Dördü de azamdır. Ne demişler? Emel olmasa olmaz. Emel şartını koymuşlardı. Bu ehli i bu konuda hemfikirdiler. Onun için biz Ehl-i Sünnet imamlarına uyacağız. İyidir, mesele nedir? Bizim derdimiz ne şu anda? Bu son dersimizdir. Şimdi bu ders, biz dokuz de tane ders anlattık, burakadan kadar sorun yoktur. Her şey ikrar ediyor, Resulullah'a uyacağız. Hazreti İsa'nın getirdiği pakete uymayacağız. Hazreti Musa'nın getirdiği pakete uymayacağız. Neden? Çünkü zaten onların paketi bozulmuş. Resulullah geldiğinde Allah Teala Kur'an'da diyor ki onların paketleri tahrif olunmuştur. Bakın diyor. Ellerindeki Tevrat bile değiştirilmiştir. Ellerindeki İncil bile değiştirilmiştir. Eydir biz ikrar ettik Resulullah 9 dersi ikrar etti. E cennete girer miyiz? He? İşte bugün cennete girmenin kriterlerine bakacağız. Yani İslam'da yoktur. Dilden kurtar. Çünkü Allah Teala dedik cenneti yaratmış has adamları getirecek ebedi onlardan yaşayacaktır. Onlardan ebedi olan Rabbil Aleminin yanında kalacaklar. E bunlar ne olacaklar? Süzgeçten geçirecekler. Bunlar hakiki kul Yoksa cennete bela ile girilmez. Cennete Ankabut şurasında ne diyor? Ve hasiben nasur. İnsanlar zannettiler. İman dedik, iman ediyoruz. Ondan sonra tamam desler. Ve hum la Fitneye uğramazlar. uğrayacaklar fitneye. İmtihanı uğrayacaklar imtihanların birisi nedir? Hamel Şeytan da gelmiş paketin içini boşaltsın diye. Evet sen iman ediyorsun Muhammed'e ama içi boş, hemeli yerine getirmemiş. Evet şimdi bugün biz neye bakacağız? Bu kriterlere. Muhammed'e iman etmemizin neyi var? İspatı var. İspatı nedir? Bu kriterler. Bunları yerine getireceğiz. Demek ki hakiki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmenin anlamı nedir? Onu bütün açığlayacağız. Evet, bu da dip noktadır. Sen oku kardeş, madde madde biz açığlayacağız inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e imanın hakikati konusunda bir uyarı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman demek, onu tasdik etmek, ona itaat etmek ve onun şeratını uymak demektir. Bil ki ey Müslüman kardeş, bu imanın gerektirdiği bazı hususlar ve şartlar vardır. Kulun imanı ancak bununla tamam olur. Ahiretini düşünen ve garantiyi almak isteyen bir Müslümanın bunları bilmesi, bunları ihate etmesi, itikat, söz ve amel olarak bunlara bağlanması gerekir. Bunların bazılarını zikredeyim. Evet, şimdi alta bu maddeleri biz zikredeceğiz. Anlatabildim mi? 10-15 madde var. Bunları zikredeceğiz. Bunlar hepsi itikatla, kavlle, amelle meydana gelecektir. Sadece itikatla, zaten itikat ediyoruz biz. de ikrar ediyoruz. Amel etmedikçe bunu olacak iman olmaz. 13 bu maddeler, hakiki mümin isek, hakiki musulman isek, Allah karşında gerçekçi isek, bir de ahiretimize iman ediyorsak, o ahiret gününün terazi hesabı yapıyorsak, o ahiretin dehşetine inanıyorsak, ne yapmamız lazım? He? Ne yapmamız lazım? Bu kriterleri iyi anlayacağız, yerine getireceğiz. Şimdi bir bir okuyacaksın, ben açıklayacağım inşallah. Şüphesiz ki o, bütün alemlere gönderilmiş Allah'ın elçisidir. Sadece Arapların değil, bütün insanların ve cinlerin peygamberidir. Birinci madde, birinci madde biz buna inanacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne gönderildi? Rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderildi. Ondan önceki peygamberler çime gönderildi, her çeşit şey kendi kavmine, kendi yurasına, kendi atrafına gönderildi. Ne demektir? Hazret Adem nere gönderildi? Hazret Adem iç kuşaktır tabi. Babamızdır. O kendi yetiştirdiği oğullarının peygamberiydi. Ondan sonra ta ne geldi on bin sene sonra? Hazret Nuh geldi. Onun arasında da peygamberler var. Hazret Nuh e gönderildi kavmine. Kavmine şehrine gönderildi. Salih Ad Semut gönderildi. Semut e, Hazret İbrahim kavmuna gönderildi. Kavmi çıkarttı gitti başka komune tebliğ etti. Ama risaleleri neydi? Dünyaya değildi. Bazı peygamberler kendi köyüne gönderilirdi. Hazret Musa daha geniş çime gönderildi. Beni İsrail. Ben İsrail nedir? Bir tayfedir. Bugün Arap var, Ben İsrail var, Türk var. Anlatabildim. Ondan sonra kim kime gönderildi? Hazret İsa, Resulullah'tan önceki peygamber kime gönderildi? Beni İsrail'in dinini bir de rayı otursun. Yahudiler dini tehrif ettiler, bozdular. Bu ne oldu? Hazret İsa geldi. Demek ki bütün peygamberler kime gönderildi? Teç kavmine, teç yüreğe Tek semte, tek şehre gönderiliyor. Eyli bizim peygamber dünyaya gönderilmiştir. Araba gönderilmiştir, Türkçe gönderilmiştir, Farsa e İngiliz e gönderilmiştir, İngilizce gönderilmiştir, Amerikalılara gönderilmiştir, Çürlere gönderilmiştir, Azerilere göndermiştir. Abaza'ya, Çerkeze, bütün kavimlere göndermiştir. istisnasız. Bu dünyanın peygamberi. Bu bir fark. Resulullah bir hadiste diyor ki her peygamber kendi yüresine ben isem aleme gönderildi. Hem de dünya aleme değil. Görülmez ve cinne gönderilmiştir. Ne demektir bu? Yani cinniler de soruya çekilirler. Size Muhammed gelmedi mi? Size Muhammed gelmedi mi? Size risale getirmedi mi? Onu ne yapacaksın? Onlar da orada sorguya çekildi. Demek ki onun için eydir cinlilere peygamber geldi. Ne oldu üzerlerine? Vacip oldu Resulullah'a inanmaları? Yarın sorguya çekildi. Eydir Resulullah vefat ettikten sonra cinlilerin de nesli var İlis gibi. Onlardan da kim sorumludur? Biz sorumluyuz. İnse davet eden peygamberin varisleri alimler kime tebliğ ederler? Cinlilere. Bugün bizim derslerimizde de cin kardeşlerimiz var, Müslümanlar gelirler. Uzak mı? Değil. Melekler gelirler. Tebrik sahasında mükellefsin. Onun için otomatik sen ehl şeye insanlara dini tebliğ ettin, anlamı gelir cine de tebliğ etmişsin. Bu neyin bereketidir? Resulullah'ın sınıfı. Kıyamet gününde bir cin hidayete varmışsa senin için, he? Onun işlediği salih hemen senin terazinde bulursun. Halbuki ne ben cini görmüşüm ne bir şey. Ama davete çıkarken niyetinde bu olacaktır. Ben madem Müslümanlara davet ediyorum, insanlığa davet ediyorum anlamı gelir. Hem insan hem cine davet ediyorum. Velev ben onları görmez. Ama inanıyorum, onlar var bu evrende. Onlar bizimle yaşıyorlar. Bu bir inançtır. ehl sünnette izma var bunun hakkında. Bizimle yaşıyorlar buna da iman ederiz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şertlerin biri bütün dünyaya gönderilmiştir. Hem de rahmet olarak. İns ve cin. Onun için birileri diyemez ben Türk'üm, ben ne ya Arap peygamberin mi? Yani ben çürdüm, ben Türk peygamber lazım. Kimse diyebilir mi bunu? 1400 sene kimse söylememiş. Ne zaman şeytan bu milliyetçileri soktu, o zaman bu iş çıktı ortaya. Ama bu kriterlerde. Biz inanacağız. Ne Onun için fıtratı selim olan Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendilerinden görmüş gibi hissediyoruz. Biz Türküz, hissediyoruz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Türk Hiç aklımıza gelmiyor o Arap'tır filan. Hadisleri okuyoruz, hiç aklımıza gelmiyor o Arap'tır. Ne geliyor aklımıza? O da bizim gibi Türk'tü bizim gibi konuşuyordu. Neden? O kadar seviyoruz onu, inanıyoruz onu. Gerçek sütfet budur işte. Ne kavimden olursan ol. Eydir bir Arap övünür mü diğer benden Muhammed benden iyidir. Resulullah s.a.v'un muhtesini koymuş. La farka beyni arabiyyin ve acemi illa bit tekvâ. Arap ile acemin farkı tekvaylandır. Hatta Resulullah'ın soyu evletlerin bile neyi var? Bir etkisi yoktur. Resulullah'ın soyundandır ama yolunu uymamış. Cehenneme gider. Hamzelerin bir kısmı cehennemlik, bir kısmı şehit Şehitlerin efendisidir. Ne var? Takva var. Evet, birinci şart nedir? Biz inanacağız. Resulullah ve dünyaya göndermiştir. Hem de inse ve cinne. Bunu böyle inandım. İkinci. Nebilerin ve Resullerin sonuncusudur. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Evet. Bunu inanacağız. Resulullah Hatemun ve Mursaliyyine. Nebi nedir? Resul nedir? Nebi dedik? Peygamberdir. Resul nedir? Elçidir. Elçi ne yapar? Mesaj getirir. Nebi ne yapar? Nebi de mesaj getirir ama bir fark var. Elçi yeni paket getirir. Nebi eski peketleri de risale tebliğ olunur ama bir yüreğe Kavmüne tebliğ olmamak şartıyla. Kendi etrafını uyarısın. Ama risale cenellemedir. Mesela Hz. Musa beni İsrail'e risalesini tebliğ etti. Bitti mi? Hayır. Benî İsrail değil. Fir'an'a bile gitti tebliğ etti. Neden? Çünkü Resul'dur. E, Fir'an Benî İsrail'den değil. Ama Madem nebisin, Resul'sun, risale geldi sana, etrafında kim var ona tebrik etme Ama beni İsrail'de peygamberler vardır. Kendi yuralarını, kendi dinlerini sadece tezeliyorlar. Ama bizim Resulumuz nedir? Hem nebidir, hem Resul'dur. Buna kadar inandık. Ama bir şey var inanmamız lazım. Bundan sonra peket peygamberler listesi tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ibni Abdullah El-Muttalibi El-Hâşimi nedir? Bu dünyada en son peygamberdir, en son elçidir. En son nebidir, en son rasuldir. Ondan sonra peket tamamlanmıştır. Biz buna inanacağız. Eğer en son peygamber olduğuna göre, en son elçi olduğuna göre anlamı gelir. Dini de en son dindir. Bu iş bitmiştir. Dini en son dindir. Ne demek en son dindir? Yani ondan sonra... Bir Allah Teala şeriat paketini göndermezdi. Buna inandık mı? Biz kriteri, ikinci kriteri yerine getirdik. Elmine inanmayan var mı? Var. Bir kısmı çıkıp diyor ben peygamberim. Dedik ki bugüne kadar peygamberlik devam ediyor. Bir kısmı diyor bana vahiy geldi. Ama bu az da olsa var. Onun için burada bir şey daha var. Bir şey ortaya çıkıyor. Buna kadar bunlar sapıklar. Buna kimse akıl itiraf etmiyor. Ama bizim içimizden ehl-i sünnet içinden özellikle bilet fırkaları almayalım. Bir kısmı çıkıp düğürtüyor. evet bu son peygamberdir. Son elçidir. Paketi de son paket şeriat peketidir. Ama bunun başkasına eski paketlerden gelsen cennetlere girersin. Burada kriteri bozun. Bu da galibe. Bir sonraki'ndeki geliyor. Evet. Üçüncüsü, üçüncüsü. Onun gönderilmesinden sonra ona iman etmedikçe ve ona tabi olmadıkça hiç kimsenin imanı ve İslam'ı geçerli olmaz. Çünkü onun risaleti kendisinden önceki dinlerin hükmünü kaldırmıştır. Şimdi en son geldi öncekilerin hepsini iptal etti. Kur'an içerisinde ayet hep Biz gönderdik seni bütün dinler ne oldu? Bitti. Bu son pekettir. Allah subhanahu wa ta ta'ala şeriatten dini tamamlandı. Bugün de din tamamlandı diyor. Eydir Bundan önceki peygamberlere, hak peygamberlere uyan nedir hükmü? Evet. Muhammed gönderilmeden önceye kadar siz muvahhidsiniz eğer hakikû yürürseniz o peygambere cennetliksiniz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ben Resulüm dedi. Ondan sonra sizin üzerinize vaciptir ona iman etme. Etmeseniz kafir olursunuz. Cehennemi boyarsınız. Etseniz iki tarafın da ecrini alırsınız. İki tarafın da ecrini alırsınız. Bir de peygamberler kendisi duymuşlar ki bizden sonra son, son peygamber gelir. Hazret Musa haber vermiştir. Benden sonra İsa gelir, İsa'dan sonra Muhammed gelir, dünyanın en son peygamberi gelir. Ona yetişseniz iman edin demiştir. Hazret İsa da bunu ihbar etmiştir. Hatta Hazret İsa dininin yalan Resulullah'ı ihbar etmediydi. Resulullah'ı hıdka bile etti Hazret İsa. Rasulullah'a değil, ashabını bile etti Neden? O kadar yüksek yerler var. Allah Teala da o ashabı hem peygamberdir, hem nebidir, hem de Hazret İsa Sahabidir. Rasulullah'i gördü, ölmemiş şu ana kadar. En son ölen kimdir? Hazret İsa. Onun için alimlerimiz şey Ricel kitabında Sahabelerin en son ölümü diyorlar İse Meryem. En sonda ölür. Resulullah hem beytilmakliste gördü hem Çinci zamanda gördü. Bir de dönecektir, şeriat'ten hükmenecektir. Demek ki peygamberler bile tebliğ etmişler. Dünyanın sonundaki peygamber en sondur. Onun Risalesine de uymanız lazım. İyidir. Buna inanmamız nedir? Şarttır. İnanmadıkça buna İslam'ımız kabul olmaz. Ben bugün de İslam'dan amel ediyorum ama bir Hristiyan cennete gider diyorum. Bir Yahudi cennete gider. O zaman ben bu kriteri şartı bozdum. Ben imanım tamam olmadı. Cennete gidemem. Onun için bugün de bazıları çıkıyor. Ehli sünnetin kriterlerini aşıyorlar. Güya akıl mantık yürütüyorlar. Diyorlar yeter ki deyin la ilahe illallah cennete girersiniz. Var mı bir böyle iş? Yoktur bir böyle şey. Sizden önce bunu kimse söylemiştir? Hayır. Bunu söylese söylese şeytanın adamları söylemiştir. Şu anda siz de oların davamısınız. Kim Resulullah'a iman etmese cennet yüzü görmez. Evet. Olabilir görsün. Nasıl olur? Bir Hristiyandır. Bir Yahudidir. İslam'ı hiç duymamış. İnanmış kendi itikadına göre evet o kalmış Allah'a. Ama İslam'ı bir de duymayan yoktur. Yer üzerinde alimlerdi. Onun için bugün de Yahudi Hristiyan cennete yetmez. Yüz dese ben Allah'a inanıyorum. Yüz ibadet etse, kiliseye geçse, önce kilise havra İslam'a göre, dört mezhebe göre Allah'ın ibadethanesi sayılmaz. Mabedleri sayılmaz. Çünkü orada ne var? Şirk var. Hiçbir şirk mekanı Mabed değil. Çünkü bunların dinleri şirk üzerine koyulmuştur. Evet, onun için hangi birimiz Resulullah'a iman edip onun getirdiği pakete uymasa cennete girmez. Onun için hoşgörüyle yola çıkıp he, başka başka la ilahe illallah deyip Muhammed-i Resulullah'ı iptal etmektir. Kim la ilahe illallah dese, e hoş şöyle gerektiriyor. Halbuki Yahudi-Hristiyanlar la ilahe illallah demiyorlar. Yani söylüyorsalar de içini doldurmuyorlar. Şirk koşuyorlar. Allah Teala şitapta diyor لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ تَالُهُ تَلَحْرًا Yahudiler filari Yahudiler ve Hristiyanlar finari cehenneme halidine fiyah. Evet. Oranda geçiyor. Hem de birçok ayette geçiyor. Onun için üçüncü kriter nedir? İmanımız doğru olmaz. Bu pakete inacağız. Önceki paketlere inanmayacağız. Bu pakete uyacağız. Hem de bu paketten gelmeyen cennete giremez. İman, et, iman edip hemen etmemiz lazım. Bunu da tebliğ etmemiz lazım. Evet bu üçüncü. O mesajını çok açık bir şekilde tebliğ etmiş, emaneti yerine getirmiş, ümmetine nasihat etmiş ve onları gecesi gündüz gibi aydınlık beyaz bir yol üzerine bırakmıştır. Artık onun yolundan, artık onun yolundan başka Allah'a götürecek bir yol yoktur. Dördüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla risalesini apaçuk tebliğ etmiştir. Buna inanacağız. Yani bizi bir mübhem, karanlık yere, gizli, öyle bir peket tutuşturmadı elimizde, bu neyin nesidir bilmedi, karıştı kafamız diye bir şey yoktur. Hadiste ne diyor? تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّتِ الْبَيْضَٓا Sizi apaçuk bir alana bıraktım. Gece, o alanın gecesi gündüz gibidir. Yani gecesi yoktur. Gece nedir? Karanlık olur, ben yolumu bulmam, kaybederim, o zaman bana e, sitem etme. Çünkü ben Gece geldi üzerime. Ama Resulullah dır gecesi gündüz gibidir. لَا يَزِغُ عَنْهَ اِلَّا هَلِقٍ O apaçu yoldan kim kaybeder? Helake okuyan. Helake kim okrar? Yemekçi ki, bu alından çıkmıştı. Onun için biz buna inanmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu risaleni apaçuk hakkıyla tebliğ etti. Allah Teala'nın dediği gibi وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪يلِ Apaçuk tebliğ edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçuk tebliğ etti. Her şeyi e, te, üslubu denedi. Bizi apaçuk bir alana bıraktı. Gizli bir nokta kalmadı. Bu tebliğden biz de neyiz? Mükellefiz. Amel etmektedir. وَاَدَّ الْاَمَانَةِ Emaneti de hakkıyla yerine verdi. Yani hiçbir şey gizlemedi. Ve nasihat el <gülüyor> ümme. En ümmeti Muhammed'e, ümmeti İslam'a da hakkıyla nesihat etti. Ne demektir? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçtiği gibiyoruz. Ashab diyor, bir hayır yoktur illeci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize o hayrın yolunu gösterdi. Bir şerde yoktur ci ile o yolu bize sakındırdı. Bu yoldan gitmeyin. Dedi. Hepsini bize ne yapmış? Tebliğ etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu tebliğde hakkıyla iddia etti. Cizledi mi? Cizlemedi. Biz buna inanacağız. Bazı fırkalar var evet iddia ediyorlar. Resulullah cizledi. Bazı şeyleri hakkıyla demedi. Neden? İşte korktu kavminden filan. Bunlar da rafiziler gibi mesela. Anlatabildim mi? Apatuh demedi benden sonra Ali, halifemdir. Anlatabildim Cizli dedi. dedi. Ümmetinden koru. Bunlar nedir? Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suçlamaktır. Bu da nedir? Allah korusun. Küfürdür, irtidattır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem detaylı olarak evet. yen gönizlemizden, yen korkaklığı, yen ihaneti, yen bir aşağılmayı nispet etsen kafir olur. Böylece Hazret Ali'nin önünde bir adam geldi, diğer filan Yahudi ismi neydir? Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderdi Medine'de öldürdüler onu. Suikast çarptıkları üzerine. O Hadir'den öldürüldü. Hazret Ali hemen o adamın başını vurdu. Yani detaylı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ölümü kendisi emir vermiştir. Detaylı olarak Resulullah ne yapmış? Gad gad gadretmiş yani zulmetmiştir. Bu nisbet bile kifirdir Allah korusun. Onun için biz inanınız hakkıyla apaçuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini tebliğ etti. Evet. Beşinci O masumdur. Risaletini tebliğ ederken hiçbir hata yapmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Risale'yi tebliğ ederken nedir? Masumdur. Masum nedir? Yani hataya düşmek şeyi yoktur, şansı yoktur. Allah Teala onu kurumuştur. İsmet vermiştir ona. İstese de tebliğde hata yapan, yapmaz, yapamaz. Yapmaz. Yani istese bir şeyi başka bir şekilde, başka bir edebiyetle bizim diyemez. Ayette geçtikicidir. Eğer bizim hakkımızda bir şey dese وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوْلِ Bizim dilimizden bir şey söylemeye kalksa yeni bir şey dese şah damarından alırız. Allah subhanehu teala Resulları mazundur. Çünkü neden? Bir kral elçisini gönderirken o elçi meksubu açma bile hakkı yoktur korkar. Fekeyfedir Rabbil alemin elçisi. Onun için elçiler ne Resulullah Rabbil alemin elçileri mazumdular. Neden mazumdular? O amaneti, o mesajı alırken olduğu gibi götürler. Allah'ın yer üzerinde nelerdir Temsilcileridir. Allahu u Teala'yı temsil ediyor peygamberler. Onun için Allah'ın dilinden olduğu gibi konuşurlar. Ne bir eksik ne bir fazla. Biz buna inanıyoruz. Risale tebliğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir hata yapmaz. Bütün peygamberler mazumdular hatadan. İyidir bu hata meselesi ki ayrılıyor? Dedik ki bir insanlık hatası bir de risale hatası. Tebliğ hatasında küçükten büyükten nefsinden bile geçmek nedir mazumdur? Ama insanlık halinde hata nedir? Resul'dan muarraz olabilirler, düşebilirler. Ama peygamberleri de Allah subhanahu teala böyük günahtan kurumuştur. Hatta racik alın küçük günahtan bile kurumuştur. Peygamberler küçük günaha düşmezler. Ama neye düşerler? İçtihadi hataya düşebilirler. O da nedir? İnsanlık halinde. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşta Bedir savaşında suyu arkaya mı koyarım öne mi koyarım Resulullah dedi öne bırakın suyu biz suyun arkasında Ashab-ı ansarlardan ansarlardan bir tanesi kalktı ya Resulullah bu içtihattan mı vahimi mi vahiyse biz bir şey diyor muyuz? ne diyoruz ne eğer bu vahiy ise görüşü biz ehli savaşız ehli harbiz Savaşın ehliyiz, biz biliyoruz bu işi. Bu suyu arkaya koysak daha iyidir, çünkü bunlar düşman gelse suyu içer, güçlenir. Biz suyu onları bırakmayın su içiler, güçlenmesine. Resulullah dedi, evet, bu benim görüşümdür, senin görüşün daha doğrudur, senin görüşün. Bu hata mı Resulullah'tan hatadır? Ve herkese buna benzer hatalar nedir? Resulullah yapabilir bunu. Nedir istihadi hatası? Ama bu iştihad dunyavi olacaktır. Ukravi iştihatta da bile Resulullah hata yapmazdır. İlle ki bir iştihad olsun ki o da teşrik aslasında alimler diyorlar ki ders olsun diye ümmete Allah subhanehu ve teala bazı hataları düşürür ki ondan sonra sistem otursun. Ne gibi? Mesela Bedir e, esirlerini almacı. Bedir esirlerini aldılar. Fidye kabul ettiler. Allah Teala dedi, kabul et, Yanlış yaptınız, etmeseydiniz. Ama Resulullah da haklıdır. Savaş bitti. Vahide gelmedi, iştihad etti. Anlatabildim mi? Onun için bu iştihadlarda hataya muarrazdılar. Ama küçük günahlarda bile hataya, küçük günahlere bile peygamberler düşmezler. Ondan nediler? Maşurdular. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve de. Bundan mahsum Buna inanacağız. Altıncı. O Allah'ın kulu ve elçisidir. O'nun tazim ve sevgide, ifrat ve teflikte yer yoktur. Aşırılıktan sakınılmalıdır. Şimdi bizim peygamberimizin bir özelliği var. O da nedir? Kelime-i Tevhid'te de eklenmiş o özellik. Neden? Neden? Çünkü diğer peygamberlere oradan şeytan ciriş yapmış Allah Teala bu cirişi kapatmıştır. Ne diyoruz? Aşhedu alla ilaha illallah ve aşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasulu. Muhammed Allah'ın kuludur ve elçisidir. O Allah'ın kuludur ve elçisidir. Neden kulu diyoruz? Çünkü kul nedir? Yani Allah yaratmış onu. Kul, kuldur. Kul nedir? Yani Allah'ın, Allah yaratandır, o da onun kuludur. Ne kadar sevgili kul olsa, ne kadar yüce olsa, onun kulluktan onu çıkartmaz. Kulluğun içinde zirvat yapar, tavan yapar, ama onun o tersine giremez. Niye böyle dedik? Resulullah bir gün içeri giriyor. Ashab-ı kiram Resulullah'ı gördüğünde mescide giriyor hep şöyle kafaları eğil selam duruyorlar. El penca divan mı diyorlar. Böyle duruyorlar, böyle eğiliyorlar. Resulullah kızıyor. Oturun diyor. Beni İsa oğlu Meryem oğlu İsa cibi ilahlaştırmayın diyor. La tu'allihuni kema allahu nassara <gülüyor> Isa ibn Maryem. Hristiyanlarına yakla İsa Allah'ın oğludur, yende Allah'tır dediler. Değişik itikatlarına göre. ilahtır dediler. Yanda oğuldur dediler. Bu nedir? Şirktir. Allah-u Teala'ya şirk İsa, Hazreti İsa aleyhisselatü vesselam, sonuçta nedir? Allah'ın emriyle de babasız olmuşsa da sonuçta nedir? Kuldur. Bu evrende her şey kuldur. Hazret Adem de kuldur. Hazret İsa'yı babasız yaratmışsa Adem'i anasız babasız yarattı. O da kuldur. Hazret Havva'yı ne yarattı? Hazret Adem'den yarattı. O da kuldur. Kullukları çıkar mı? Bu evren hariç bir tane var. O da Rabbi Alemin'dir. Onun haricinde bu evren hepsinedir rabb Rabbil âlemin kuludur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi beni İsa'nın, İsa, nın, İsa nın, Meryem oğlu İsa gibi ilahileştirmeyin. Ben Allah'ın kuluyum ve elçisiyim. ve Ben kimim ya? Ben o o kadının çocuğuyum. Mekke'de fakir adam yemekleri yerdim. Etin kurusunu yerdim. Eskiden Mekkeliler Sadece haçta et keserler çok kurban. Diğer diyor yoklar. Nereden hayvan? Hacde gelirler. Hac zamanında Mekçe'de keserdiler. Mövsimde. Kurban etleri. O da buzdolabı derin döndürücü yoktur. Ne yapardılar? Eti kuruturlar. Ondan sonra kışın çıkartılar.